Öğretmenlerim merhaba, ee, psikoloji dersine devam edeceğiz. Ben Hasan Sanlı, ilk tanıtım videosuna beraberdik. Ee, psikoloji dersi arkadaşlar biliyorsunuz ki kapsamı en geniş olan derslerden bir tanesi. Ancak öğretmenlerim bir tane soru gelmekte. Fakat böyle düşünmemek lazım. Birçok dersinin de e, ayaklarını oluşturur. Bununla birlikte bir tane soru ama arkadaşlar e, iki yıldır görmüş olduğumuz gibi birden fazla soruyu da barındıran bir konu olmuştur arkadaşlar. O halde biz psikoloji dersiyle bir başlayalım. Öğretmenlerim bense psikoloji dersinde ne anlayacağım? Konu başlıklarımız psikolojiye giriş olacak. Nedir? Neyi ifade eder? Neyi araştırır? Tarihesinde ifade edeceğiz. Nasıl bir tarihsel süreç izlemiştir? Süreç kapsamında biyolojik temelli. Yani aslında şöyle beyin temelli oramından bildiğiniz gibi ya da nörobiyolojik kuram diye attığımız başlığın altında bir, bir psikolojinin biyolojik temellerinden biraz biraz bahsedeceğiz. Psikolojinin alt dalları, psikolojide araştırma yöntemlerini ifade edeceğiz. Ardından duyum, algı, bellek, güdülenme ve heyecanları ifade edeceğiz. Ee, zeka ve zeka kuramlarından kısaca değinmek gerektiğini düşünüyorum. En son olarak kişilik ve kişilik kuramlarından söz edeceğiz. Bir de psikolojinin özellikle şu AF kitaplarında görmüşsünüzdür. En sonunda davranış problemleri diye bir başlığı var. Onu buraya değil, onu ruh sağlığı içerisine yedireceğiz arkadaşlar. Yani o başlığı orada görmüş olacaksınız. Burada değil, orada sorunun geldiği bir konu olacak. O halde hadi bakalım başlayalım. Buyurunuz öncelikle psikolojiye giriş. Psikoloji başlığı altına devam edelim arkadaşlar. Evet. Tabii ki de psikoloji anlatıyorsak öncelikle psikoloji nedir diye başlamak lazım arkadaşlar. Veya ne iş yapar? Öğretmenlerim bu tanımı artık ezberledik. Yani her tarafta önümüze çıkıyor. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Hemen yazalım. Hayvan ve İnsan davranışlarını, insan davranışlarını inceleyen, inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi davranışları inceliyor. Ancak burada şöyle yani davranışın ne olduğunu bildiğiniz düşünüyorum. Davranış arkadaşlar organizmanın her türlü etkinliğidir. Organizmanın söyleyeyim hadi organizmanın her türlü Her türlü Etkinliğidir arkadaşlar Her türlü etkinliğidir Evet öğretmenim, Yani bu organizmanın her şeyi Birer arkadaşlar bizim için Davranıştır İster bu davranışlar doğuştan getirilsin İşte içgüdü reflekslik Arkadaşlar İster bu davranışlar Sonradan kazanılsın isterse öğretmenlerim bunlar geçici davranış olsun. Bunların hepsi de birer davranıştır öğretmenlerim. Peki psikoloji bunları inceleyen bilim dayısı bunları ne yapmaya çalışıyor? Öğretmen psikoloji davranışları bir yordamaya çalışır. Bir yordamaya çalışır. Evet ikincisi davranışların ne olduğunu tanımlamaya çalışır. Tanımlamaya çalışır ve öğretmenlerim ki en çok yaptığı iş budur aslında davranışları kontrol altına almaya çalışır kontrol altına almaya çalışır arkadaşlar Evet peki öğretmenler psikoloji psikoloji çok böyle eski bir bilim mi arkadaşlar yoksa hani daha önümüze gelmiş yeni bir bilim midir bu sorunun cevabı arkadaşlar psikoloji gerçekten de yeni bir bilimdir. 19. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir bilimdir arkadaşlar. Şöyle öğretmenlerim psikoloji bizim için ilk defa 19. yüzyılda arkadaşlar William Wundt'un Almanya'nın Leipzig Üniversitesi'nde kurmuş olduğu psikoloji laboratuvarı ile beraber bilim olmuştur arkadaşlar. Bakın şöyle. ÖSYM e ilk yıl örnek soruda arkadaşlar William Wundt cevabını verdi. Bu nedenle William Wundt'u bilmek zorundayız. O halde öğretmen buyurunuz. Psikoloji Psikoloji 19. yüzyılda Evet. William Wundt'un Almanya'nın Leipzig Üniversitesi'nde Almanya'da kurduğu psikoloji laboratuvarı laboratuvarı ve çalışmalarıyla ve çalışmalarıyla bilim haline almıştır. Tekrar etim öğretmenlerim. İlk defa psikoloji William Wundt'un Almanya'nın Leipzig Üniversitesi'nde evet kurmuş olduğu bilim laboratuvarıyla laboratuvarla bilim halini almıştır arkadaşlar. Peki öğretmenlerim 19. yüzyıldan önce bizim için psikoloji yok muydu? E tabii ki de vardı arkadaşlar. Peki soru şu: 19. yüzyıldan önce psikoloji neredeydi ya da neyin içerisinde alınıyordu arkadaşlar? Bu sorunun cevabı öğretmenlerim bizim için felsefe olacak. Bakın antik Yunan metinlerine baktığınızda ta ki Aristoteles'e kadar arkadaşlar bizler psikolojiye dair verileri buluruz. Bu nedenle öğretmen psikoloji aslında buyurunuz 19. yüzyıldan önce felsefe içerisinde felsefe içerisinde disiplindi arkadaşlar disiplindi Peki şimdi dostlar psikoloji ne oldu da felsefeden ayrıldı yani böyle bir soru var yani psikoloji içerisinde dursa olmuyor muydu yine orada bir inceleme alanı olsa olmuyor muydu e 19 yüze kadar zaten böyleymiş de yani neden bilim halini aldı çünkü öğretmen nedeni şu bilimin ki kastettiğim pozitivizm arkadaşlar bilimin kullanmakta olduğu yöntem deneysel yöntemdir adam laboratuvar kurar arkadaşlar. Kurmuş olduğu deneylerle determinist yöntemlerle arkadaşlar deneylerle bizim için kullanmış olduğu yöntemi bilimsel yöntem olarak ifade eder. Peki felsefenin yöntemine felsefe ise kavramların içine dair öğelerin soruşturulmasını gerektirir. Yani öğretmenlerim artık psikolojiye farklı bir yöntem kullanmasından dolayı bilim olmuştur. Psikoloji Deneysel yöntemi deneysel yöntemi kullandığı için artık kendi başına bilim olmuştur arkadaşlar. Kendi başına bilim olmuştur. Peki öğretmenlerim kim yapmıştı? William Wundt. Tabii ki de artık bir psikolojinin bir ekol oluşuyor. Ve William Wundt'un ortaya atmış olduğu ekolün ismi de yapısalcı ekoldür arkadaşlar. Bu nedenle tarihçesi başlığımızda da ilk kuramımız yapısalcılık olacaktır. O halde buyurunuz alt bir başlık psikolojinin tarihçesi. Evet tarihçesi başlığında öğretmenlerim bahsetmiş olduğum gibi ilk yaklaşımımız yapısalcı ekol, yapısalcılık. Yapısalcılık. Temsili öğretmenlerim kimdi? Bizim psikolojinin kurucusu arkadaşlar, temsilcisi diyelim şöyle, William Wundt arkadaşlar. Evet. Peki yapsal kol neyi savunur öğretmenlerim? Bunu eğitim bilimlerinde gelişim psikolojisinin başında da gördünüz. Üzerinden tekrar direkt, bir şey devam edelim arkadaşlar. Yapsal kol bir defa kalıtımcıdır. Bir defa kalıtımcıdır. Şu kalıtımcıdır cümlesini biraz açmak istiyorum şöyle öğretmenlerim aklınızda davranışlara getirin onlar kalıtım yerine çevre demişti biliyorsunuz ki ki onlara göre tabulara say, John Locke ne diyordu İnsan zihni boş bir levhadır diyordu yani diyor ki doğuştan getirilen hiçbir şey yoktur diyor ama kalıtımcılar ise öğretmenlerim doğuştan getirilen şeyler olduğunu ifade edecektir bunun yanında kalıtımcı ekolcülerin bir çoğunun bir darvinci olduğunu söyleriz peki darivinci olmak ne demektir arkadaşlar Aklınıza şey gelmez hani böyle işte maymundan gelmez yok böyle bir şey. Şöyle öğretmenleri kastettiğimiz şey şu. Evet doğa, dünya her zaman değişim dönüşüm halindedir. Bu değişim ve dönüşüme adaptasyon sağlayan canlılar hayatta kalır. Adaptasyon sağlayamayanlar ise türleri yok olan canlılar olacaktır. Bakın şu an günümüzde var olan doğayı dünyayı insan hızlı bir şekilde dönüşme atıyor ya da tahrip ediyor arkadaşlar. Bu hızlı değişme dönüşüme ilgili canlılar adapte olamadığı için işte türleri yok olan canlıları görmekteyiz. O halde ne anladık? Canlının en temel amacı hayatta kalmaktır. Bunun için de çevreye uyum sağlaması gerekir. Kalatıncı sözcüğün altında lütfen bu anlattıklarımı unutmayın. Devam ettim. Yapısal öğretmenlerim bunlar içe bakış yöntemini savunmuşlardır. İçe bakış yöntemini savunurlar. İçe bakış yöntemine savunurlar. Peki içe bakış yöntemi ne? Davranışçılarla kıyaslarım. Onlar reddedecekler. Ne diyordu? Bizler gözde görülen davranışlar incelenmelidir diyorlar. Buna karşı çıkıyor. Diyor ki öğrenme sadece davranış sadece gözde görülü şeyler değildir. Var olan duruma farklı anlamlandırmalar da bizim için davranış olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Devam ettim. Yapısalcı öğretmenlerin bütüncül yaklaşımı savunmamıştır. Yapısal yaklaşım aynı davranışçılar gibi anlatacağım birazdan. Onlar da parçacı yaklaşımı. Hatta bazen parça demezler. Atomcu derler. Ya da öğretmenlerim elementçi derler. Elementçi yaklaşımı savunur. Element yaklaşımı savunur. Yapısalcı. Devam ettim öğretmenlerim. Bunlar neyi incelemiştir? bilişin öğelerini yani bilişin öğelerinin yapılarını incelemiştir arkadaşlar. Bu yapılarının ne olduğuna dair bir araştırma yapmıştır. Yazdım. bilişin öğelerini Yani bili biliş Hoşnan öğeleri incelemiştir. Dikkat arkadaşlar. Bunların ne olduğuna dair bir soruşturma yapmıştır arkadaşlar. Öğelerin yani bilişi oluşturan yapıların, yapıların dikkat ne olduğunu soruşturmuşlardır. Soruşturmuşlardır. Soruşturmuşlardır. Evet. Peki öğretmenlerim, yapısalcı ekolün aksine unutmadan tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Yapısalcılık bizim için psikolojinin ilk kuramıdır arkadaşlar. Biraz önce söyledim ama yine de kaçıram da olabilir. İlk kuramıdır arkadaşlar. İlk ortaya çıkan yaklaşımda yapısalcılık ekolü olduğunu ifade edebiliriz. Peki yapısalcının bu söylediklerine kim karşı çıkacak? İşte ikinci tarihçemiz, ikinci başlığımız... Onlar da işlevselciler ya da fonksiyonizm akımı arkadaşlar. İşlevselciler. Evet temsilcisi yakından tanıdığımız bir arkadaşlar John Devey bir de James olacaktır. John Dewey ve James bizim için temsilcisidir. Öğretmenlerim işlevselciler öncelikle yapısalcı ekole karşı çıkar. yapısacılara karşı çıkmıştır. Karşı çıkmıştır. Zaten doğuş noktası bu arkadaşlar. Tabii ki de benzer yanları var. Öğretmenlerim, yapısalcıların neyine karşı çıkıyor? Bakın şimdi buraya bir. Yapısalcılar, bir işin yapılarının ne olduğunu araştırmıştı. Diyor ki, bizim için diyor, yapılarının ne olduğu değil, ne işe yaradığı dikkate alınmalıdır. Ne olduğu değil, ne olduğu değil, ne işe yaradığı araştırılmalıdır der yazdım evet ne olduğu değil ne olduğu değil ne işe yaradığı araştırma konusu olmalıdır araştırılmalıdır Evet öğretmenlerin o halde ne işe yaradığını araştırmasından dolayı bizler arkadaşlar işlevselciler için şöyle desek doğru olur mu? Bunlar pragmatik bir yaklaşım. Yani faydacı yani yararcı bir yaklaşım sergilemiştir dersek doğru olur mu? Tabii ki de o halde yazdım. Pragmatik bir yaklaşım sergilerler. Pragmatik yaklaşım sergilerler pragmatik yaklaşım saygı Devam ettim öğretmenlerim. İşlevselciler de kalıtımı savunur. Bunlar işte arkadaşlar canlının temel amacı çevreye uyum sağlamaktır. Canlının temel amacı çevreye uyum sağlamaktır. Uyum sağlamaktır. İşte bu cümle... İşlevsizlerin de Darwinci olduğunu gösterir arkadaşlar. Evet öğretmenlerim şöyle ikizlersin ben şöyle bir analoji yapıyorum. Bilmem hani işinize yarar mı? Ben biraz yapısacılar kadına benzetiyorum. Şöyle öğretmenlerim diyelim ki elimizde bir ev var, araba var. Neyse arkadaşlar. Yapısalciler buna bütün halde bakmıyor, değil mi? Ne yapıyor öğretmenlerim? Parçalara ayırıyor. Yani çatısına ayrı, kapısını ayrı, penceresini ayrı, duvarlarını ayrı ayrı ayırıyor. İşte bunların ne olduğunu, ne olduğunu, ne olduğunu ifade ediyor. Yani bütün ayrıntılara indiriyor. O ne, bu ne, şu ne, şu ne, şu ne, şu ne, şu ne diye arkadaşlar sorular soruyor. İşte secde biraz erkeğe benziyor diyor ki tamam kardeşim diyor. Bunlar ne ne tamam da diyor. Ya ne işe yarıyor? Siz Allah aşkına bana onu söyleyin ki arkadaşlar. Bu nedenle biraz da kadına benziyorum ben işte sayesinde biraz daha erkekçi bir bakış açısından ifade etmeye çalışıyorum. Üçüncü kuramcımız olgunlaşma kuramı. Olgunlaşma kuramı. Bu da bir Alman ekolü. Olgunlaşma kuramı. Olgunlaşma kuramı öğretmenlerinin temsil ise Gözsel diye bir adam. Yani söyledikleri çok böyle atma yatkın olmadığını düşünüyorum. Zaten şu an artık bilim dünyasında geçerli olan bir yaklaşım değil. Ama öğretmenlerin bize kazandırmış olduğu birkaç ilk var. Onlar ne? Konuşalım üzerine. Öncelikle öğretmenim olgunlaşma kuramı bunlar salt kalıtımı savunmuştur. Salt kalıtımı savunur. Kalıtımı savunur. Yani öğretmenler insan davranışlarında çevrenin etkisinin olmadığını sadece belirleyici unsurun, unsurun kalıtım olduğunu söylemiştir. Çevre belirleyici değildir. Tek belirleyici tek belirleyici kalıtımdır der. Tek belirleyici kalıtımdır der. Devam ettim öğretmenlerim olgunlaşma kuramı için. Öğretmenlerim şunu sorarız deriz ki o halde göster ya bu davranışlar nasıl oluşur nasıl ortaya çıkar sorusun cevabına şöyle yanıt verir. Der ki zamanı geldiğinde her davranış olgunlaşma zamanı geldiğinde davranış kendiliğinden ortaya çıkar diyecektir. Zamanı geldiğinde zamanı geldiğinde davranış ortaya çıkar der Öğretmen gösteri unutmayın çünkü şöyle bizim için bilim dünyasına birkaç ilk yapmış olduğu şey vardır ee, bilim dünyasında ilk defa işte video kayıt sistemini kullanan kişi gösterdir arkadaşlar yazayım adında video kayıt sistemini kullanmıştır kullanmıştır önemli değil bizim için ancak öğretmenlerim sakın unutmayın o da şu Dünyada ilk gelişim norm tablosunu geliştiren kişi gösterdir arkadaşlar. Dünyada ilk gelişim norm tablosu geliştirmiştir. Norm tablosunu yapmıştır. Yapmıştır. Bakın öğretmenlerim gelişim norm tablosu ne? Şu öğretmenlerim en çok bildiğimiz Piaget. Şimdi biz kuramcıya göre piyaciler işte atıyorum motor döneminde şunlar şunlar şunlar görülür. İşlem öncesinde bunlar bunlar bunlar görülür. Son işlemlerde bunlar bunlar görülür. Soy işlemlerde bunlar bunlar görülür diye anlatır. İşte yapmış olduğu şey bir gelişim norm tablosudur. Yani bireyin gelişimsel sürecinde ortaya koyduğu özelliklerini tablo haline getirmek bir gelişim norm tablosudur. İşte bu gelişim norm tablosu yapan ilk kişi de bizim için olgunlaşma kuramcısı olmuştur arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer kuramımıza. O da davranışçı ekol. Davranışçılık. Davranışçı ekol. Evet. Davranışçı ekol. Davranışçılık. Evet. Temsil ise. Birden fazla temsil yazalım arkadaşlar buraya. Diğerine ayıp olmasın. Biri Watson'dır. Bence en yakışıklısı bu. Ki davranışçı ekolün babası diye geçer arkadaşlar. E tabii ki de Pavlov'dur öğretmenlerim. E tabi ki de Skinner'dır arkadaşlar. Doğru mudur? Evet Skinner'dır. Tabii ki de Watson'ın yine bir dişlik kuramcısıyla ifade edilen Good Return Act öğretmen bizim için davranışçı ekol olarak ifade edilebilir. Peki davranışçılar. Öğretmenlerim davranışçılar. Birazdan anlatacak olduğum bilişsel kurama taban tabana zıttır. Ancak bir yanıyla yapısajlara benzer farklı yanlaya da yapısajlardan ayrılır. Peki bunlar nelerdir? 1- Öğretmenlerim davranış şekol çevrecidir. Kaltım yerine çevreyi savunur, çevrecidir. Şimdi çevreci olmak demek ne demek? Biraz önce bahsettim kalıtım doğuştan getirilen. Bu ise öğretmenlerim çevreciler... Doğuştan getirilen bir şeyin olmadığına inanırlar. Ki felsefi temsilcisi onu temel almışlardır. John Locke'dur. John Locke ne diyor? Tabularasa yani insan zihni boş bir levhadır diyor. Boş bir levhayla gelir dünyaya. Çevresel süreçlerde onlar şekillenecektir der. Buradan öğretmenlerim, doğuştan getirilen unsurlar yoktur. Doğuştan getirilen unsur, davranış yoktur Yani öğretmenlerim tabulara evet insan zihni boş levhadır görüşünü savunur insan zihni boş levhadır, görüşünü savunur levhadır, görüşünü savunur Evet. Öğretmen devam ettim çevrecilere. Bakın şimdi insan zini boş bir levhadır. Daha önce Örseyin bununla ilgili eğitimde bir soru sormuştu. Şöyle demişti. İnsan bir kile benzer. Biz ona istediğimiz şekli veririz diyen Kur'an hangisi demişti? İşte tam da davranış şekli öğretmenlerim. Yani öğretmenlerim bizim için buyurunuz insana istediğimiz şekli veririz. İnsana istediğimiz şekli İstediğimiz şekli veririz. Hatta bilirsiniz bu hikayeyi Watson Albert ismindeki bir çocukla deneyler yapar arkadaşlar. Ee, bu deneyler sürecinde daha sonra Watson annesi işte dava açmıştır. Ve Watson jüri üyelerine şöyle seslenir. Der ki çocukla problem mi görüyorsunuz? Bana nasıl olması gerektiğini söyleyin. Çocuğu bana tekrar geri verin. Ben ona istediğim şekli veririm demiştir. Bu ta, tam bir davranışçı ekol yorumudur arkadaşlar. Ya da bildiğiniz diğer bir kay ise ben istersem çocuğu iyi bir bilim adamı, iyi bir din adamı, iyi bir işte tessipçi yapabilirim diyen kişi de yani belirleyici unsur çevredir. Biz insana istediğimiz şekli veririz arkadaşlar. Öğretmenlerim davranışçı ekolcular bununla birlikte yapsaycıların içe bakış yöntemine karşı gözde görülen davranışlar incelenmelidir der. Gözde görülen davranışlar incelenmelidir der. İncelenmelidir de arkadaşlar. Ancak bu farklı yanıydı arkadaşlar. Benzer yanı ise bizim için davranışlar da bütüncül yaklaşımı değil, Parçacı, atomcu, yani elementçi yaklaşımı savunurlar. Yazdım. Parça, yani atom, yani elementçidir. Elementçidir arkadaşlar. Evet, devam ettim öğretmenlerim. <gülüyor> Davranışçı öğretmenlerim ki daha çok Pavlov ve Skinner'dan biliyorsunuz. Uyarıcı tepki bağları üzerine çalışmıştır, değil mi? Uyarıcı Tepki bağları üzerine çalışmıştır. Bağları üzerine çalışmıştır arkadaşlar. Çalışmıştır. Bunlar için koşullanmalar önemlidir. Koşullanmalar önemlidir arkadaşlar. Davranış ekolciler için. E biliyorsunuz bunlar bilişsel davranışları değil ki bizim için Pavlo duyusal refleksif signer psikomotor Watson ise korkular üzerine çalışan bir kişidir zaten korkularda bizim için duyusal davranışlardır yazayım duyusal refleksif duyusal refleksif signer üzerinde psikomotor Davranışları Ele almışlardır Ele almışlardır Ele almışlardır Davranışı'nın babası Watson diye geçen Pavlov daha önce arkadaşlar Biliyorsunuzdur hatta bazen bana sorar Hocam ya Pavlov verken niye Babası Watson diye Pavlov kimse tanımaz gençler o dönemde e Sovyetler Birliği'nde Rus'ta yaşayan bir adam Dünyaya kapalı bir adam e bu nedenle Avrupa ve Amerika bu adamı tanımıyor arkadaşlar. İşte Watson, Pavlov'un bu görüşlerini dünyaya tanıtan adam olmasından dolayı davranışçı, ekolün babası diye geçer arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi öğretmenlerim. Bizim için diğer bir kuramımız ise buradan doğrudan bilgisaydı anlatayım. Şu üçünü bir kıyaslayayım arkadaşlar. Bence üçünün kıyaslamasından güzel bir soru olacağını düşünüyorum ben. Bakın şimdi. Geldik şimdi bilişselciler. Bilişselciler. Bilişselciler. Evet bunlar kimlerdir arkadaşlar? E, tabii ki de Gençtalt ekolüdür. Kofka, Köhle ve Wertheimer temsilcisi. Değil mi? Gençtalt ekolü. O da Alman ekolüdür. Ve öğretmenlerin bilgiyi işleme kuramcıları da burada dahil edilebilir. Geçtal, Kofka, Köhler ve Wehrtimer arkadaşlar bir okul kurmuşlar. Geçtaf ismindeki Almancı da bütün anlamına gelir. Bilisayciler öğretmenlerim taban tabana. Tekrar ettim. Taban tabana davranışçılarla zıttır. Yani bilisayciler öğretmenlerim bakın şimdi çevreci değil kalıtımcıdır. Kalıtımcıdır. Tabii ki de doğuştan getirilen unsurlar vardır diyecek kalıtım olduğu için gözle görülen davranışlar incelenmelidir değil. Aynen yapısalcılar gibi içe bakış yöntemini savunmuştur. İçe bakış yöntemini savunur. İçe bakış yöntemini savunur arkadaşlar. Bunda pek öğretmenlerim davranışlar element atomcu diyordu. Bunlar ise hayır der Geçtalt bütüncül yaklaşımı Savunurlar Bütüncüldür Yani öğretmen der ki Bütün onu oluşturan Parçalardan daha büyük ve Daha anlamlıdır derler Bütün Onu Oluşturan Parçalardan Parçalardan Daha anlamlı daha anlamlı ve büyüktür derler yani bütüncül yaklaşım savunmuşlardır ki zaten genç bizim için ne ifade eder bütün anlamına gelmektedir arkadaşlar devam ettim öğretmenlerim bilişsacılar adı üstünde bilişi incelemişlerdir bilişi incelemişlerdir evet Bilişi incelerken ele almış olduğu kavramlar bizim için duyum, algı ve bellekleri ele almışlardır. Ele almışlardır. İşte duyumdan kastettiğimiz eşikler duyma unsurları arkadaşlar. Algıdan kastettiğimiz algı yasaları. Evet, bellekten kastettiğimiz de bilgi işlem kuramındaki bellekler işte duyusal kayıt kısa süre bellek ve uzun süre bellek ve bellek türlerini ele almışlardır arkadaşlar bilisselciler. Öğretmenlerim ben şöyle bir sorunun güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk kuramımız yapısalcılardı. Dünya psikoloji tarihine damga vuran ikinci kuram arkadaşlar davranışçılardı. Uzun süre ÖSYM'de 2012'de durmadan davranışçı ekolden soru sormuştu. Evet bir diğer de öğretmenlerim yine Dünyadaki önemli bir akım olan bilişselciler de bizim için önemlidir. Hatta bizler eğitimimizde daha çok davranışçı ve bilişselci ekolü temel almaktayız arkadaşlar. Bilişseli temel almaktayız ve eski davranışçılarda. Bu nedenle ben bu üçünün ayrımını ve benzerliğinden bir sorunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, yan yana yazayım şöyle. Benzer ve farklı yönlerinde bir kere daha yazayım. İyice öğrenmiş olalım. Evet. Yapısalcılardan da bahsetmiştik. Yapısalcı, davranışçı ve bilişselci. Bilişselci. Bakın şimdi. Yapısalcılar kalıtım dedi. Bilişselciler çevre dedi. Bilişselciler kalıtım dedi. Yapısalcılar kaltın dedi, davranışçılar çevre dedi, bilisayarcılar kaltın dedi arkadaşlar. Evet, bir diğeri yapısalcı ekol içe bakış yöntemini savundu. İçe bakışı savundu. Davranışçılar içe bakışı reddetti. Reddetti. Evet, bilisayarcılar içe bakışı savundu. İçe bakışı savundu. Evet. Şöyle altına yazayım daha simetrik olsun. Savundu. Evet. Bir diğer öğretmenlerim. Yapısacılar elementçi, atomcuydu, parçacıydı. Atomcu, parçacı. Evet. Davranışçılar parçacı, atomcu, elementçi. Ancak öğretmen bilisayciler ise bütüncül yaklaşım savunmuştur. Bütüncüdür öğretmenleri. Evet bakışın öğretmenleri kalıtımcı ve içe bakış yöntemi savunmasından dolayı öğretmenlerim, bilisaycilerle benzerdir. Gördünüz mü? Atomcu ve atomcu olmasından dolayı arkadaşlar kimle benzerdir? Davranışçılarla benzerdir. Evet farklılığı ise bütüncül yaklaşımı savunan Bilisaycilerden farkı atomcu olmasıdır arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi davranışçılar ile bilisayciler birbirine tamamen arkadaşlar nedir? Zıttır arkadaşlar. Çevre kalıtı reddetti savundu. Atom dedi, element dedi, parça dedi, bütün dedi. Buradan öğretmenlerim ikisi tamam birbirine fark bulurken davranışçılar çevre ve içi reddetmesiyle yapı da ayrıldı ancak yapısaclara atomcu olmasıyla benzerlik taşıdı arkadaşlar. Bence bu ayrım güzel bir soru olabilir arkadaşlar. Soru bankalarında bu sorular sorularda yazdık biz öğretmenlerim. Ee, oradan dikkate ederseniz bizim için önemli olacaktır. Evet. Biri yaklaşımdan sonra öğretmenlerim. Öncelikle yine psikoloji tarihinde damga vuran ve bizim de hemen hemen her dersimizde Örneğin ruh sağlığında Örneğin oyun gelişiminde Örneğin erken çocuklukta e Keza burada derzimiz olan Ve artık akraba olacak olduğumuz Psikanatik kuram O da Freud arkadaşlar Psikanatik kuram Evet temsil ise Temsil ise Freud Şöyle S. Freud yazayım Seveni var Sevmeyeni var Orayı siz doldurursunuz. Hani sevdiğim Freud gibi. Evet psikolojik kuram arkadaşlar şöyle. Freud öğretmenlerim kalıtımcıdır. Freud da kalıtımcıdır. Burada kısaca özet geçeceğim. Zaten ileride kişilik başlığı altında Freud size anlatacağım. Erken çocuklukta Ayşegül Hocam size Freud tekrar anlattı arkadaşlar. Yani epey artık Freud öğrendiniz. Kalıtımcıdır arkadaşlar. Freud kalıtımcısı doğuştan getirilen bir şey vardır. Doğuştan getirilen şey de bizim işte öğretmendir. Aslında bir güçtür der. Freud'a göre doğuştan getirilen güç psişik enerji ya da libido enerjisidir arkadaşlar. O halde yazdım. Doğuştan insan bir enerji ile gelir. Evet bu enerji bu enerji psişik ya da libido enerjisidir. Libido enerjisidir. Evet, aslında öğretmenlerim var ya, bu adamın bence en meşhur olma nedeni pozitivist olmasıdır. Pozitivist olmasıdır. Nasıl yani? Konuşayım bununla arkadaşlar günümüz dünya bilim dünyası pozitivist ekolü savunuyor arkadaşlar ki düşünüp fizik dünyasını her şey bir enerjiden meydana gelmiştir enerji yok olmaz dönüşme uğrar dönüşme uğrarken de diğer var olanlar ontolojik yapılar meydana gelir derler İşte bu var olan popüler görüşü alıp insan dünyası yani psikoloji dünyasına getiren kişi freud olmasından dolayı bence meşhur kazanmıştır yani bu enerji yok olmaz bu enerji Anlatacağım ileride psikoseksüel kuramında belli dönemlerde oral, anal, fallik, işte latent ve genital dönemlerde arkadaşlar belli organlarda yoğunlaşmasından dolayı fiksasyonlar yani saplantılar oluşur. Bu saplantılar hiçbir zaman geçici değil kalıcıdır diyeceğiz arkadaşlar. Yani var olan pozitivist dünyanın ya da akımın görüşünü psikoloji yansıtmıştır arkadaşlar. Devam ettim. Kulağınıza göre insan doğuştan yıkıcıdır, kötüdür arkadaşlar. İnsan doğuştan evet kötüdür der, kötü eğilimdir der. Çünkü insan doğuştan idi ile yani cinsellik ve saldırganlıkla gelir. İnsan doğuştan idi ile yani ona onu harekete geçiren cinsellik ve saldırganlık ile dünyaya gelir idi ile dünyaya gelir dünyaya gelir arkadaşlar evet ileride açacağız bunu biraz daha içeriğini arkadaşlar hatta birkaç derste de açmış olacağız öğretmen Freud için biliyorsunuz ki ortaya 3 e, tane yap kuram atacak, yapısal kuram, topografik kuram, psiko kuram. Ancak söylemeden geçmiyorum öğretmenlerim. Freud için çocukluk yaşantısı önemlidir. Çocukluk yaşantısı önemlidir. Evet, unutmamak lazım arkadaşlar. Evet, bu adam için bilinç dışı öğeler önemlidir. Bilinç dışı belirleyicidir. Bilinç dışı belirleyicidir. Belirleyicidir arkadaşlar. Evet yine Freud için arkadaşlar biliyorsunuz ki savunma mekanizmaları ele alınmıştır. Egonun kullandığı savunma mekanizmalarını ele almıştır. Ele almıştır. Ortaya attığı kuramlardan bir tanesi öğretmenlerim. Bizim için yapısal kuramdır. Yapısal kuram. Yapısal kuramda neler vardı? İt vardı, doğuştan getirildi, altı ay civarı dengeli unsur, ego'ydu ve topluma göre ahlak vicdanı ifadeden de süper egomuzdu arkadaşlar. Evet bir diğer ele almış olduğu kuram ise topografik kuramdır. Topografik kuramdır arkadaşlar. E, topografik kuramda öğretmenlerim neye benzetmişti? Artık bunları biliyorsunuz. Bir buzdağına benzetmişti. Görünen tarafı bilinçti doğrudan erişilen bölgeydi. Belli bir çabayla erişilen bölgede ön bilinç ya da bilinç öncesiydi. Ön bilinç ya da bilinç öncesiydi. Belli bir çabayla ile eriştiğim bölgeydi. Ve erişilemeyen bölge ise bizim için bilinç dışı olduğunu ifade etmişti. Son kuram ise şuraya yazayım arkadaşlar. Son kuram ise dönemleri ifade eden psikoseksüel kuramdı. Psikoseksüel kuramdı. Psikoseksüel kuram ise arkadaşlar bizim için dönemler vardı. İlk dönemimiz oral dönemdi. 2 dönemimiz anal dönemdi. Üçüncü dönemimiz fallik dönemdi. Dördüncü dönemimiz öğretmenlerim latent. Yani gizil dönemdi. Ve son dönemimizde öğretmenlerim genital dönemi ele almıştı. Evet Freud kuramında bunlardan söz etti öğretmenlerim. İlerleyen zamanlarda zaten bunların içeriğini açmış olacağız. Peki Freud'un öğretmenlerim insan doğuştan kötüdür söylemine karşı çıkan. Hayır insan doğuştan iyidir, insan doğuştan biriciktir, insan değerlidir insanın kendini gerçekleşme potansiyeli ile vardır diyen yaklaşım ise Humanist Kur'an. Humanist Kur'an. E diğer ismi insancıl kuram E diğer ismi Danışandan Hız Alan kuram Danışandan Hız Alan kuram Evet temsil öğretmenlerim birileri Abram Maslow evet bir diğer de arkadaşlar karizmatik isimli adam Rogers çok iyi değil mi adın ne Rogers Aa, yani artı bile başlıyorsun ya çok karizmatik evet Rogers arkadaşlar. insan doğuştan iyidir diye başlar İnsan doğuştan iyidir der Evet. Aynı zamanda öğretmenlerim Maslow'a göre insanın kendini gerçekleştirme potansiyeli vardır ve insan biricik değerlidir. Biricik değerlidir. Evet. İnsanın kendini gerçekleştirme gibi bir hedefi vardır. Kendine gerçekleştirme potansiyeli vardır potansiyeli vardır arkadaşlar yine danışmanlık süreçlerinde benlik üzerine durmuşlardır benlik önemli kavramdır benlik önemli kavramdır Ö önemli kavramdır şu benliği biraz açalım isterseniz arkadaşlar benlik nedir benlik aslında aslında ben kimim sorusuna verilen yanıttır bunu bazen bilmeyenler çıkabiliyor ben kimim sorusuna verilen yanıttır yani bireyin kendini algılayış biçimidir bireyin kendini algılayış biçimidir arkadaşlar ee, bireyin olmak istediği benlik ise ideal benliktir olmak istediği benlik ideal benliktir Olmak istediği, yani hayaller, evet var olan benlik ise gerçek benliktir, yani hayatlar. Var olan benliktir, yani hayatlardır arkadaşlar. Evet, vereyim birkaç tane kavram. Diğer kavramız arkadaşlar, olumsuz benlik algısı. Olumsuz benlik algısı. Bu olumsuz benlik yani ben kimle olumsuz yani kendini değersiz görmesidir. Kendini değersiz görmesidir. Değersiz görmesidir. Veya verdim bir tane daha kavram. Düşük benlik algısı. Düşük benlik algısı. Bu ise bireyin kendini doğru tanıyamamasıdır. Bireyin Kendini Tanı yapmamasıdır Hadi verdim bir kavram daha Ayna benlik Rehber de bunları Can hocam anlattı Ayna benlik arkadaşlar Bireyin kendini çevresinin gözünden görmesidir Kendisini Çevresinin Gözünden Gözünden Görmesidir Yani kendi kendine sor Yanındaki arkadaşın annem babam her kimse Benim için ne düşünüyor diye sor arkadaşlar e, Vermiş olduğun yanıtlarda Bizim için e, Aynı benlik olacaktır Hatta rehberlikte kime göre benliğim teknini ifade eder bir tane daha kuramı anlatayım arkadaşlar. Yani bunun devamını anlatayım arkadaşlar. Daha sonra bir ara verelim. O da kendini gerçekleştirme için biliyorsunuz ki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. E, bunu da biliyorsunuz. Rehberk Can hocam anlattı. Hızlıca bunu da bir ifade edelim. Evet. ihtiyaçlar piramidinde öğretmenlerim bizim için en alt ihtiyacımız neydi? Fizyolog ihtiyaçlardı. Yeme içme Değil mi yeme, içme, uyku, cinsellik gibi, uyku, cinsellik gibi arkadaşlar, unsurlardı. Ee, i̇kincisi güvenlik ihtiyacıydı. Burada ise barınma, değil mi? Ev, yani iş, KPSS, para, bizim için güvenlik ihtiyacıydı arkadaşlar. Bazen parayı iyi diyenler çıkabiliyor böyle bir şey yani para yenmez, tutmaz arkadaşlar. Hocam niye diye soruyorum hocam diyor paramız olmazsa diyor vallahi aşktan ölürüz diyor. Yani o şundan dolayı hani yani her birimiz herhalde zengin değiliz. O bizim fakirimizden dolayı paramız kalmayınca öleceğimizi hissediyoruz yoldan dolayı. Evet üçüncüsü sevgi ait olma ihtiyacı. Bir bir yere ait olman, bir aileye, bir futbol takımına, bir okula ait olman olabilir. Mesleğe ait olma olabilir. Bir diğeri saygı, statü arkadaşlar. Adım kalsın diye ünvanlar olabilir. Ünvan olabilir. Evet artık bundan sonraki ihtiyaçlar öğretmenlerin bizim için üst ihtiyaçlardır. Onlar da bilme, anlama örneğin bilim insanı ardından estetik örneğin sanatçı ve son doruk noktası arkadaşlar. nihai amaç kendini gerçekleştirmedir. Kendini gerçekleştirmedir. Unutmayalım alt ihtiyaçlar karşılanmadan üst ihtiyaçlar karşılanmaz. Alt ihtiyaçlar için üst ihtiyaçlar gözden çıkarılabilir. Yani karnın açsa ölürsün gidip birine aşık olamazsın arkadaşlar. Ya da öğretmenlerim bir diyelim ki sevgilin. Seni atıyorum KPSS için, para için, pul için seni gözden çıkarabilir arkadaşlar. Bu nedenle alt ihtiyaçlar karşılanmadan üst ihtiyaçlar karşılanmaz. Bununla beraber alt ihtiyaçları için üst ihtiyaçlar gözden çıkarılabilir arkadaşlar. Öğretmenim ilk videomuzun sonuna geldik. Psikoloji dersinin ikinci videosuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.